الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا هدانا الله فما تو في قيوع الصاميل لقد جاءت ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد الله وصلي على محمد طبيب قلوبنا محمد الله وصلي على محمد شفيع ذنوبنا محمد الله صل على سلام. أعوذ بالله الشميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزات الشياطين أعوذ بك رب ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا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 bir araya getiren Allahü Teala Hazretlerine sonsuz hamd-i senalar olsun. Böyle bir mecliste bulunmak, ilim meclislerinde bulunmak, insanın bundan evvel bulunmuş olduğu kötü meclislerden, günah meclislerinden 2000 bin tanesine kefaret olur. Hepimizin İslam'a uymayan meclislerde bulunduğumuz olmuş olabilir. Hoca Efendi ben meyhaneye gitmem, gazinoya gitmem, diskoteye gitmem, sinemaya gitmem. Nereden olacak? Gitmesin ama oturursun bir yerde, arkadaşlarınla beraber gıybet edersin.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 Yaşlar ilerliyor, vakitler azalıyor, ömürler kısalıyor. Bundan sonra insanlara eser bırakalım niyet ediyoruz inşallah. Onun için burada da okuduğumuz ayet kerime ve dersimiz zina ile ilgili. Bazı ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler. Bu arada tabi Allah'ın nice haberlerinden sizi haberdar edeceğiz inşallah. Bakalım durumumuz nedir, ne haldedir? Allahu Tebarek ve Teala Kur'an-ı Azimuşşan'da birçok günahları men ediyor, nehy ediyor, engelliyor. Ancak zina hakkında kullandığı Rabbimizin ayet-i kerime tabir hiçbirine benzemiyor. Çünkü İçki hakkında fe'elen tüm müntehûn. Bırakmıyor musunuz? Bırakın. Buyuruyor. Ondan sonra. La tekkülü riba. Faiz yemeyin. Buyuruyor. Buna misal çok. Yetim malı yemeyin. Gibi ifadeler. Ancak zinaya geldiği zaman. Ve la zina.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 Kolunun yerine Allah ona iki kanat taktı. Cennette uçuyor. Mute'de şehit oldu. Ürdün'de Mute, Ürdün'de gittik ziyaret ettik. Allah size de ziyaret nasip etsin. Hazreti Cafer orada yatıyor mübarek zat. Buyurduk Ya Rabbi Allah'ım. Ben cahiliyet zamanında da hiç cinayete yaklaşmadan. Halbuki cahiliyet zamanı ne demek?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 Gizli olan hangisidir? Gizli olan kimsenin haberi yok. Efendim ancak ee, sırren gizlice dost ediniyorlar birbirlerini. Metres tutmak dediğiniz. Mevla Ona da yaklaşmayın. Gizlisine de yaklaşmayın. Açığına da yaklaşmayın. Ve derul ismi ve bâtona. Günahın açığını da bırakın. Gizlisini de bırakın. Nellezine eksibûne l-ismet seyüzevne bir kânû yekterifûd. Günah kazananlar ...yaptıkları suçlar sebebiyle... ...çok yakında büyük belalara uğrayacaklar. Yapmayın. Buyuruyor. Hazreti Cafer... ...buyuruldu ki radıyallahu Allah, ...ben cahiliyet zamanında da hiç zina... ...yapmadım. Yaklaşmadım. Niçin? Çünkü... ...bir kimse benim... ...harem-i ...el uzatsın, göz uzatsın... ...efendim, namusuma taarruz etsin... ...anneme, kızıma, eşime...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 Allah'a buyuruyor ki ne çirkin iştir, ne kötü yoldur. Ne kötü yoldur, ne bakımdan? Sen niye zina etmek istiyorsun? E ben de bir şerbet vardır, bir istek vardır, bunu tatmin etmek istiyorum. E ben sana helal yol, fayin etmedim mi? Ettim, baksana nikah, helal ettim. Dörde kadar müsaade ettim. Ondan sonra bir ile durmak daha uygundur.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 Efendim bereket, nimet. Ama şimdi otursaydınız... ...şu şurada şunu yemiş, şu şurada şunu içmiş... ...otururlar televizyon karşısına... kimlerde ne yapmış, kimle gezmiş, kimle tozmuş... ...saatlerce bunları seyrederler. Bunlar kurtulmaz Allah buyuruyor. Benim dostlarım böyle işler yapmaz. Boş işlerden uzak dururlar. وَلَّذ۪ينُ بِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekatlarını hakkıyla verirler... Saz tamam verirler, hesaplarını iyi yaparlar, aşağı yukarı yapmazlar. وَالَّذ۪ينُهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Namuslarını, tenasül huzurlarını korurlar. Kadın olsun, erkek olsun. İlla alâ Ancak eşlerinden korumazlar. Korumadıkları zaman da ne dedim? Hayız nifası hali dışındadır. Bir de Allah'ın serbest ettiği şekildedir. اَوْمَا مَلَكَتْ manu, Ya da ellerinin malik olduğu...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 فَاِنَّاوْ غَيْرُ مَلُومِينَ Benim müsaade ettiğim şekilde cinsel isteklerini tatmin edenler tenkit edilemezler. Ben onları tenkit ettirmem. Kimse onları kınayamaz, ayıplayamaz. Evlenen adamı amma da niye evlendi diyemez. Adamın hanımı ölüyor. Hanımı öldükten sonra adam evleniyor. Hemen millet diyor ki mesela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 فَنْكِحُمَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُولَاتِ الْعُرُبَ Dörde kadar müsaade var. Beş olsa haram. E peki şimdi bir insan dese ki bu adamda ne biçim adamdır doymuyor. E bir tane anımı var bir de alıyor. Bu ayeti kerimeye çarpılır mı? Çarpılır. Allah ne buyuruyor? Helal ettiğimi tenkit ettirmem. Eğer tenkit ederse ne olur diyor? Kafir olmasından korkulu. Allah dedi tenkit edemezsin bu diyor ederim.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 Çünkü yanlış yapıyor. Kadınlara adaletli davranacak. Zulüm yapmayacak, eziyet yapmayacak, hakkını verecek, yedirecek, yedirecek, bakımını üstlenmiş. Öyle sokağa atarsa, ortada bırakırsa, aramazsa, sormazsa, hakkını vermezse onu tenkit edersin. Allah da onu azap eder, Allah muhafaza. O bela. Yalnız halalı tenkit edemezsin. Şimdi ne buyuruyor? <gülüyor> فَمَنِبْتَهَا وَرَا اَذَالِكَ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 Onların batmış memleketleri Allah muhafaza etsin. Oraya onun mezarı nakl olur diyor. Hatta yok şeref mahşere de çıkarken lut kavmiyle beraber çıkar. E bak şimdi erkek erkeğe bu efendim e, cinsel işleri ne kadar özendiriyorlar bu televizyonlar. Ne kadar özendiriyorlar. Ne dans programları ne bilmem ne programlar? ne şov programları çıkarıyorlar. Kadınlaşmış erkekler erkekleşmiş kadınlar bunları özendiriyorlar bezendiriyorlar.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 Evlilik çağatı veriyor resmi. Erkek erkeğe. Ölürse birbirini mirasına konacak. Bu şekilde. E, Türkiye'de de bu günahlar artmıştır. Yükselmiştir. Efendim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu tehlike. Ondan sonra. Buyuruyor. Lev g'teselel lûtiyu illa Livata yapan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 başımıza ateş çıkar yüzümüze kan gelir tansiyonumuz çıkar taşa. Allah kızdığı zaman böyle bir şey Allah'ta vuku bulmaz Allah biz, bizim, bize benzemekten münezzeh Celle hiç alakası yok ama Allah gazap etti mi ne var? cehennem kaynar bu cehennem neyle yanıyor füole öyle mi yanıyor kömürle mi yanıyor petrolle mi yanıyor cehennemin yakıtı nedir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 Allah Teala gazap eder. Allah'ın arşı titrer. arşı ı ala, Titrer, sallanır. Bunlar hangileridir? Ulemamız buyuruyor. Haksız yere adam öldürmek. Allah katillikten muhafaza etsin. Efendim. Haklı yere öldürülür mü? Yine öldürülmez. Haklı diye bir şey yok. Ancak o, İslam'ın müsaadesiyle efendim, eee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 Helala haram diyor, harama helal diyor. Ve insanları cehenneme sürüklüyor, bunlar da hoca kılığında çıkıyor. Sen de dersen ki ne alim adam, ne bilgili adam, ne konuşkan adam, ne var adamda, ne güzel konuşuyor dediğin anda Allah gazaplanıyor, arş titriyor. Kimi met ediyorsun, kimi övüyorsun, dikkat edeceksin Allah'ın zemmettiğini sen met etmeyeceksin. Allah sevmediklerini sevmekten bizi muhafaza etsin. Sevdiklerini sevmemekten bizi muhafaza etsin. Sevdiklerini sevdirsin, yerdiklerini yerdirsin. Amin diyen dinlerinizi cehennemden azat etsin. Amin. Şimdi daha kuvvetli amin dersiniz tabi. Amin ya. Amin diye Allah rahmet etsin. Bu amin kabul için yapılıyor. Duanın kabulüne vesile oluyor. Ondan sonra nedir? Efendim, kadının kadıyla, kadınla cinsel efendim, sürtüşmede bulunması Resulullah buyuruyor: "Şihakun nisa zinen betweenهن Kadınların birbirlerinin avret yerlerini ellemeleri, birbirlerine sürtünmeleri, şehvetle sürtüşmeleri, kendi aralarında yaptıkları bir zinadır." Buna da lezbiyenlik videolar ne diyorlar şimdi? Böyle bir isimler çıkarıyorlar Allah muhafaza etsin. Bir de erkeğin erkekle birleşmesi, nauzu billahi teala, bu dört şeye Allah gazap ediyor.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 Vela fi zina fi Hangi bir toplulukta zina yaygınlaşırsa mutlaka ölüm artar. Şu anda dünya eksi çare arıyor, bunun için milyarlarca dolar bütçe ayırıyor ve bu belanın nereden geldiği ekseriyetle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 Ölüm yıl dönümünün kutlama haftası değil mi? Şeberus törenleri Allah'a kavuştu mübarek dostu. 732. senesi. Bu kadar ulema evliya geldi geçti tabii. E, onun, onlar bu kadar anılmıyor, edilmiyor. Bu Hazreti Mevlana ne adamdır ne mübarek insandır. Bu dünyaya böyle bir çığır açmış bir zattır. Anferidunu cihanı manevi. Resbuvvet kadreş.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 Efendim kimisi kendine oradan deli çıkarmaya çalışıyor. Hazreti Mevlana şarap deyince hangi şaraptan bahsediyor? Aşk şarabından Allah'a olan sevgiden cennet şarabından bahsediyor. Bu tabi içkici ise kendine bir şarap efendim içme yolu buluyor. Efendim bir zındıklık yapıyor. Hazreti Mevlana'ya da bir iftira takıyor Allah muhafaza etsin. Ondan sonra öbürü bir şey diyor, beriki bir şey diyor. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer Hazreti Osman'ı sevmiyor. Ondan sonra diyor ben Mevlana hacıyım. Dörtüncü Mevlana diyor ki Ebu Bekir Ömer'i sev. Ben Hacı Bektaşıyım diyor. Bak Hacı Bektaş'ın mekalatı var. Hacı Bektaş diyor ya Ebu Bekir Ömer'i sevmeyen gavur olur diyor. Hacı Bektaş'a inanıyorsan, Mevlana'ya inanıyorsan bak ne anlatıyor. Ama işine gelmeyince tabii hemen kıvırıyor. O sizin kitabınızda öyle yazıyor diyor. Bizim kitapta başka yazıyor diyor. Herkes kendine göre uydurma çalışıyor. Hazreti Mevlana, bizim büyüklerimizden, efendim, imamlarımızdan, Allah dostlarımızdan, efendim, meslevisi onun kendini anlatmasına yetiyor, artıyor. Ne diyor Hazreti Mevlana? Efendim? Ebr berna bey beymen'i zekat, ezzina üfted ve ba ciha. İşte Mevlana, Mevlana'yı kendinden dinle bak. Onun sözü diyor ki, ''Ebr-i berne ayet beymen'i zekat, ''Zekatlar tam verilmediğinden bulutlar gelmiyor, yağmurlar yağmıyor, mahsuller vermiyor, bereketler kalmıyor.'' Bak ne kadar yağmur yağıyor. Ahir zamanda çok yağmur yağacak diyor Resulullah, hiç bereketi olmayacak diyor. Nerede bolluk, nerede bereket? ''Fakir bu kadar mini mini'' diyor.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 ve böylece haram işlemeyecek. Ancak o zaman bu memleket yeniden kurtulur inşallah. Sizler vesile olursunuz bu sohbetleri yayarsınız dağıtırsınız. Herkes biraz dinler namaza başlar ibadete başlar. Geldiler dediler ya Resulallah. Falan adam senin arkanda namaz kılıyor hem de hırsızlık yapıyor ne yapacağız? Rasulullah adamı çağırında sen hem hırsızlık yapıyorsun hem namaz kılıyorsun. Senin namazın kabul değil sen hırsızlığına devam et namazı bırak.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 Allah Teala ne buyuruyor? Zina yapmayın buyurmuyor. Ne buyuruyor? Zinaya yaklaşmayın. Yani ne buyurmak istiyor? Namahremeye bakmayın. Göz atmayın. Estağfurullah. Kul <gülüyor> illi'l mu'minine yaguddu min absarihim <gülüyor> ve yahfazu furucehum, kael ki ezka lehum inallaha Habibi inananlara söyle siz inanan kullar mısınız? Evet. Ve kullil mü'minat, hemen aşağısında ayet, inanan kadınlara da söyle. Burada kadın cemaatta var, erkek cemaatta var. Allah buyuruyor, ey e inanan erkekler, ey inanan kadınlar, gözlerini yumsunlar, namahreme göz atmasınlar, kadın erkeğe bakmasın, erkek kadına bakmasın. E kadın çarşaf yiyor, gözünün altından, burnunun üstünden,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 Televizyona çıkıyor, numarasını veriyor. Beni isteyen bu numaradan arasın diyor ya. Allah Allah diyor. 24 saat açığım diyor. Tövbe yarabbı ya. İsteyen diyor bu numaradan arasın diyor. O ona numara veriyor, o ona numara veriyor. Bu internetler, bu cep telefonları biraz fayda olsun derken bin kadar da zarar oldu. Böyle bir bela. Yine ayet nasıl yerini buluyor. Zina yapmayın Buyuracak yerde zinaya yaklaşmayın.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 İyiyim şudur budur ben sana daha diyor küstüm gelmeyeceğim. Neden diyor e bayramda geldik hanımını bizim yanımıza çıkartmadın kardeşim diyor. Ulan ne herif herifsin, hanımı görmeye mi geldin dedi beni mi görmeye geldi. Eee, şimdi bunu tabii herkes diyor ki benim kalbim temizdir. Ondan sonra efendim sen bunu kalbi hasta olanlara anlat. Herkesi aynı hesaba koyma aynı tartıyla tartma. Bu hocaların kalbi bozuk.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 En büyük veliler sahabenin en etnasının derecesine ulaşamaz. Sahabenin en aşağısı kim diyoruz? Hazreti Vahşi. Hazret Hamza'yı şehit eden zat. Sonradan Müslüman oldu. Peki evliyanın en büyük kim diyoruz? Veys el-Karani. Ne diyor İmam Rabbani? Kudüs-i karani ki diyor tabiinin en hayırlısıdır, evliyanın en üstünüdür.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 Rabbimiz buyur, estaizu billâh, vellezîne lâ adûne muallâhi lâ nâhâr, Benim dostlarım benimle beraber başka ilaha tapmazlar, şirk koşmazlar. Allah cümlemizi şirkin açığından da gizlesinden de muhafaza etsin. Ve lâ adzûlûne nefselletki harramallâhi lâ bilhak, Haksız yere cana kıymazlar. Haklıyı anlattım size, kısastır, rejimdir, İrtidadın, mürkedin katlidir, bunu da kim yapar dedim. Mahkeme kararıyla hükümet yapar, yoksa fertlerin de adam öldürme, infaz hakkı İslam'da yoktur dedim. Ve <gülüyor> la Zina da yapmazlar. Hemen <gülüyor> menyef'al Kim zina yaparsa, ben ona ne yaparım? Ben ona ne yaparım? Mevla buyuruyor. Yelka <gülüyor> esâma. Zina yapan bilsin ki diyor, etama kavuşacaktır. Ehyam neresi? Bir başka ayet-i kerim okuyoruz. Bu Furkan suresinde. Bu şimdi okuyacağım. Meryem suresinde. Ne bu? Sehalefen min ba'dim ghalfun Benim dostlarımdan, peygamberlerimden, salih kullarımdan sonra kötü döller türediler. Eba'u's-salâh Başta ne yaptılar? Namazı zayi ettiler. Namazı terk ettiler, inanmadılar, kılmadılar, gevşek kıldılar, kazaya bıraktılar... ...namazın zayiatı çok uzun bir sohbet ister. Vettebe'u <gülüyor> şehevâd Şehvetlerinin peşine gittiler, canları ne istediyse onu ettiler... ...işte zina ettiler, livata ettiler... ...ne türlü günahlara bulaştılar, şehvani işler yaptılar. Bunların da durumu olacak? fesev yel gavne gâyâh Bunlar da yakında, çok yakında, ölür ölmez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 İrinleri vardır, kuşmukları vardır, leşleri vardır, cerahatleri vardır, akıntıları vardır, piştikleri vardır. Bütün cehennemde yananların, irinlerinin toplandığı aşağı yere, çukura iner bütün akıntılar. O iki kuyunun adının biri gayya'dır, birisi ethamdır. İşte zina yapanların boylayacakları yer buralardır Allah buyuruyor. Şehvetine uyanın, yeri burasıdır Allah buyuruyor. Şimdi hesabı güzel yapmak lazım. Bak,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 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ekberul Kebair'den soruldu. Büyük günahlar çoktur. 70'tir, 700'dür sayısız Sayısı efendim bayağı vardır. Ama günahların büyüğünün de en büyüğü hangisidir soruluşuna cevabında ne buyurdu? En billahi nidden ve vahalakak. Seni yoktan yaradan Allah'ına ortak koşmandır. Bundan büyük bir günah olur mu? Şirktir, imansızlıktır. İmansızlık da bir günah çeşididir tabi. Sünme, eyyü Sonra hangisidir? Sordular. Allah'a ortak koşmaktan sonra, yavurluktan sonra en büyüğü sordular. Bu Buhari hadisinde geçer. Ne buyurdu? En tüzâniye hâliyle tecârike. Komşunun karısıyla zina yapmandır. Çünkü komşuluk arasında bir emanet vardır, bir güvence vardır. Komşunun komşuda çok büyük hakkı hukuku vardır. Hatta Resulullah ne buyurmuştur? Ma cibril yusini bil câar.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 Bu kadar Allah'ın hayırları var. Şimdi mübarek on geceler geliyor. Mübarek zilhicci ayı geliyor. Kurban bayramı geceleri, bu son Arafa e gecesi, terviye gecesi. Bunların faziletlerini anlatacağız. İnşallah salı akşamları bizim Fatih'te sohbetimiz devam ediyor. Haftalık sohbetimiz. Buralara daha ilk geldik. İnşallah geliriz arada bir ama bu kadar sohbet bir anda konuşulmaz. Ama bak önümüzde çok kıymetli mevsim vardır. Mübarek zilhicci ayı girecektir. Haram ayların en hürmetli şeyidir. Haç ayıdır. 10. günü kurban bayramı olacak biliyorsunuz. E bu mübarek mevsimde hacılar gitmeye başladı. Bu kadar hayırlar gelecektir. Ama zinaya tutulmuş da tövbe etmeyen insanlar mahrum olacaktır. Ya. Ondan sonra <gülüyor> İnsanların kalplerinde Allah tarafından sevgisi alınmıştır. Allah'ın dostları, Müslüman kulları, iyi kulları onu sevmezler. Sevimsizdir. Gözlerinin altından...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 Bir beladır ki Allah'ın celalü en nar kubra en büyük ateş dediği o ateş Kur'an-ı Azim'in şan-ı Rabbü'l-tebârekü teâlâ buyuruyor. "Ellezî yuslennâr kubra" ne buyuruyor. "Ve tecennebuhal eşkâ." Habibim sen vaaza devam et. Nutukata devam et. Ayet oku, hadis oku. Millet-i İslam Allah. Ne olacak? Sezzekârû meyyâhşâ. Kimin Allah'a imanı var, kimin ahirete imanı var, kim korkuyorsa Allah'tan, o öğütlenecek, o nasihatlenecek, etkilenecek, tesirlenecek. E bizde iman vardır elhamdülillah. Bu cemaatler sohbet dinledikleri zaman etkileniyorlar. Bu etkilenme neyin eseridir? İmanın alametidir. Ece Cennebuheleşkâ. O en kötü, en mahrum, en bedbaht olanlar, vaazdan, nasihattan ne yapacak? Kaçacak. Dinlemeyecek. Dinlemek istemeyecek. Neden? Dinlemeyeyim daha iyi diyecek. Moralim bozuluyor. Çünkü neden? Vaazdan niye uzak duruyor? Elledi yaslen nâra'l-kubrâ'' Çünkü en büyük ateşe girecek. O en büyük ateşe yaklaşıyor. Vaazdan kaçıyor, en büyük ateşe yaklaşıyor. Tüm lâ ye mutfiyâ Ondan sonra ne olacak? O cehenneme girdiği zaman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 ateşin kızgınlığı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor inne nârakum hâzihi cüz'ün min seb'ine cüz'en min cehenneme sizin bu dünyadaki gördüğünüz en hararetli ateşiniz cehennemin ateşinin 70 parçasından bir parçadır. Şu dünyada gördüğünüz en büyük ateş hangisidir? Tabi bu ateşi de görmüş değilsiniz. Sizin bizim evlerde gördüğümüz ateşler o değildir.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 O pota çıktığı zaman kıpkızıl ateş olarak çıkıyor. Karabük'te, efendi hazretlerimiz anlatır kütçeçi ruhu, adam ta kaç yüz metre üstünde çelik şeyleri üzerinde efendim bir işçilik yapayım derken ayağı kaymakla aşağıdaki potaya düştüğü anda diyor potaya düştüğü dahi görülemedi, ateşe yaklaşınca bir dumanı çıktı o kadar diyorlar. Ateşe yaklaşınca görenler bir duman haline çıktı tamam o kadar. Ha Sizin bu dünyadaki o ateşiniz, o demirleri eriten, çelikleri eriten ateşiniz, cehennemin 70 parçasından bir parçadır buyuruyor. Şimdi o en büyük ateşle tehdit ediliyor. Kim? Zina yapanlar, livata yapanlar, Allah muhafaza etsin haramlarla uğraşanlar. Ee, şimdi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Cibril Aleyhisselam'a soruyor: Suflien Naa, ey Hazreti Cibril, bana bir cehennemi anlatır mısın? diyor. Resulullah cehennemi soruyor. Kendisi de gitti gördüm irat gecesi geçti. Hazreti Cibril diyor: Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sevdâu misle ibratil, vecil ard. Öyle bir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 Bu kokuyla bu leşle durulur mu? Şimdi alıyorsun kokuları sıp, efendi fıs orana burana sürüyorsun. Kızlar beni beğensin, adamlar beni beğensin, bilmem nelerdir. Yazık değil mi sana ya? Hele kadınlar, hele kadınlar. Adamın da bir erkeğin nameren bir kadına güzel kokayım diye koku sıkması haramdır. Nameren bir kadına hoş görün. Kendi hanımı için koku sürmesi sünnettir.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 Sağamul etim, kel mühül, yeğlifil butun, kegallil hamîm. Zekku madi günahkarların yiyeceğidir. Zeytin tortusu gibi böyle katı bir içecektir, yiyecektir. Yani boğazdan geçmeyecektir. Yendiği zaman karınları kazan gibi kaynatacaktır. Dumanından insanların Efendim derileri dökülecektir. Yüzlerinin bütün derileri, etleri sökülecektir. Zekku e bu bir fitne, bu bir imtihan. Cehennemde cekkum düşüyor, Cehennemde neler düşüyor? Ve şeceretel mel'unete fil Kur'an. Lanetli olduğu beyan edilen ağaç. Kur'an'da lanetli olduğu beyan edilen ağaç. Hangisi o? Cekkum ağacıdır. Kim lanetlidir? Ağaç lanetli değildir. Onu yiyen lanetlidir. Allah yemekten bizi muhafaza etsin. Ya? Cehennemde yetişir mi? Yetişir. Ebu Cehil dalga geçti.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 Başkası yanıyor, o yanmıyor. Allah Teala ona göre yaratıyor. Eğer cehennemin zekkumundan bir damla yeryüzüne çıksa bütün dünya halkının geçimini, yaşamını yiyeceğini, içeceğini ifsad eder, bozar. Kimsenin ağz tadıyla öyle bir börek, baklava yiyecek kalmaz. Bir damla zekkum dünyayı mahveder. Ya bir damla zekkum o bu cehennemde adama yedirilecek, içirilecek Allah muhafaza etse. Ve levenne meleken mine tis'ate aşar. Ellezîne de keromullâhu fî kitâbi. Ve razîlâ ellârd, lemâd ehellârd min teşvîhî ve ftilâfi hulûgî. Evet. 19 melek zebaniden aleya tis'ate aşar. Cehennemin görevlisi kaç tane var? 19 tane zebani var. Allah bize göstermesin inşallah. E, Eşüd ibn-i Kel'de diye bir gavur var idi. Dedi ki yahu dedi cehennemin görevlisi 19'muş dedi. O da öyle bir güçlü kuvvetliydi ki ayağını basaraktan sıkaraktan derileri ayağıyla parçalardı. Deriyi ayakla parçalamak çok büyük kuvvet ister. Şu anda öyle bir şöğmen de yok. Öyle bir güçlü adam da çıkmaz yani. Sapa sağlam deriyi, taze deriyi ayağıyla parça parça ederdi. Sırf ayak gücüyle. Bu dedi 19 melekse dedi bunun onunu ben haklarım dedi. Geri kalan bu kadar Yavursunuz dedi. Dokuzunu da siz haklarsınız dedi. Alay etmeye başladı.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 Ve lan, halıta'nın Sıslıslı'daki dedi Allah, kitabı, turhette <gülüyor> ile arıza, haddeme ta ile arıza, üstle, tümlem tesettürü. Kuranda bir zincir geçiyor. Allah o zincirin halkalarını boynumuza geçirmesin. Kuranda bir zincirden bahsediliyor. O zincir tümme, fi sıslıslı, yaruga seboun Sonra bir zincire sokun, onu ki diyor. Onun bir halkası.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 İnsanlar korksun, moralleri bozulsun, teyifleri kaçsın. Bu nedir ya? Şimdi de Noel hazırlığına başladılar. Nedir bu Noel hazırlığına başlamak? Noel hazırlığına başlamak, Allah muhafaza cehenneme girmeye başlamak. Bu ateşleri kendine çekmek. Ya Rabbi bu cehennem kimi yakacak? Kafirleri, kitapsızları, İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diye tapanları, Allah'a ortak koşanlar. E ben de onların bayramına katılıyorum, beni de yaksın. Ya bu demektir. Başka bir şey demek değildir. Sen bugün çamı devirirsen, orayı buraya ışıklandırırsan, oraya buraya hediye, tebrik, kutlama atarsan, bir de hindi kesersen veya bir de çerez meres bir şey alıp bir de özel yılbaşı programını seyredersen, sen tam sokayı yutarsın sen. Tam zoka yutarsın. Ondan sonra seni kim paklayacak bakalım seni? Kaçınalım arkadaşlar, kaçınalım. Kafirlere benzemeyelim. Ateş onları yakacakken bize de yakacak, bizi de yakacak. Onların ateşi bize döndü ya. E niye adam rahat durmuyor? E senin bayramın mı yok? Şurada sabret. On gün sonra ne var? Kurban bayramı geliyor ya. Noel'den sonra kurban bayramında mübarek. Keş kurbanını, yap kavurmanı, ye, iç, helal olsun, ayranını, şıranı, bozanı, limonatanı, bilmem neni, maden suyunu, meyve suyunu Allah vermiş bu kadar. Sen niye kavurun bayramını kutlamaya kalkıyorsun canım kardeşim? Sen Müslümansın senin bayramın mı yok ya? Ne özentilik yapıyorsun sen. Bu da çok tehlikelidir. Bu hususta bir sohbet yaptım düzcede. Evet hafta düzcedeydim. Orada bir büyük cemaata seslendik. Noel tehlikesiyle ilgili. Çıkarken size o sohbet kaseti arz ediliyor. Tabi burada da şimdi kalksam onu konuşmaya bir buçuk saat ister. O kadar vaktimiz yok. Dolayısıyla o kaseti size tavsiye ediyorum. Ne yaparsınız? Herkese de vakti, gücü müsait olan iki, üç, beşer tane alır. Ben şimdi binlerce dağıtamam, o kadar benim gücüm yok. Ama herkes birer ikişer dağıtabilir. Ben de zaten dağıtabilir. Bak ben dün gece 20-30 tane dağıttım kendi. Parasız dağıttım ama benim de gücüm bir dereceye kadar, herkesin bir gücü var yani. E dolayısıyla herkes birer ikişer ne yapacak? Dağıtacak. Al kardeşim, Noel tehlikesi yaklaşıyor. Bak cehenneme yanaşma, bak. Bak dinle bak, ayet var, hadis var. Hoca Efendi ne var? Bara gitmem, pavyona gitmem, diskoya gitmem, hiçbir yere gitmem. Sen bana anlatma. Esas ben sana anlatacağım. Neden? Sen evde oturuyor musun? Oturuyorsun. Televizyonun başına geçiyor musun? Elinde de kumandayı alıyor musun? Oradan da kanal kanal dolaşıyor musun? İşte senin o kadar barı, pavyonu, eğlenceyi gezmene paran yeter, ne vaktin yeter. Hepsi evine gelmiş. Dansözü de, dinsizi de, papazı da, kiliseci de hepsi senin evde göbek atıyor. Senin de kumanda zıp zıp zıplıyorsun. Cehennemin o kanalından o kanalına geçiş yapıyorsun. Ama ben sana acıyorum. Ben sana acımak durumundayım. Sen benim Müslüman din kardeşimsin. Göz göre göre ben seni seyredemem. Neme lazım gitsin cehenneme diyemem. Allah rızası için. Bak cehennemi duyuyorsunuz ya. Siz şimdi şu hadis-i şerifi dikkatle dinlersiniz. يُحْشَرُ يَوْمَ kıyameti نَاسُمْ مِنْ Min kuburim ilallahi teala ala suratil murajjati vel hanazir bima dahen velel maasi ve kefu an ve Kıyamet günü benim ümmetimden olan bir takım insanlar kabirlerinden mahşere Allah'ın huzuruna insan kılığında değil maymun ve domuz kılığında çıkacaktır diyor. Aynen mezardan çıkacak maymun domuz sürüsü. Bunlar kim diyor? Bunlar benim ümmetim diyor. Peki ne günah yapmışlar? Şimdi adamın aklı başından gidiyor. Adam maymun domuza dönmek için anasıyla mı zina etti, babasının kafasını mı kesti, Kafatasında şarap mı içti? Bu ne biçim günahlar var acaba? Yo, günah yapmamışlar. Günah yapanlara yağcılık yapmışlar, ne melazımcılık yapmışlar. Ellerinden dillerinden geldiği halde yapmayın dememişler diyor. Muhterem Müslümanlar, yatsıyı cemaatle kılarsınız, oradan da eve gidersiniz, hiçbir günaha da girmeyebilirsiniz... Ama çevrenizde bu kadar insanlar bu günahlara girerlerse buna seyirci kalmanız da size büyük bir vebal getirir. E ne yapacağım? Bak benim ağzım var. Konuşuyorum işte. E bu konuştuğumuz kasete alınıyor. Oradan insanlara dağıtılıyor. Yüz binler, milyonlar dinliyor. E tabi radyolarda veriyorlar bütün Türkiye'de dünyanın her yerlerinde. E ne yapayım benim gücüm bu kadar. Ben aciz bir adamım yani ben. Benim elimden bir şey gelmiyor ki ben bunu konuşuyorum. Ama sizin de elinizden gelen imkanlarınız var. Bak Allah dil vermiş, tükürük bezleriniz çalışıyor. Günde bu kadar kelime konuşuyorsunuz. Allah için de iki kelime konuşun ya. Bir insana da haramdır, günahtır deyin ya. Başka geceler televizyon seyredenler bile o gece özellikle seyretmemeli, seyrettirmemelidir. Çünkü bütün programlar neye göre yoğunlaşıyor? Yılbaşı özel hazırlığına yoğun. Çünkü adamlar milyonlarca dolar harcıyorlar. Sırf o Hristiyan merasimi için. Dolayısıyla bu normal bir gelenek göreneğe bağlı değildir. Hristiyanların dini bayramıdır. Onların dini bayramına katılan kutlayanın da dini selamette kalmaz. Allah rızası için inşallah sohbeti duyurursunuz. İnsanlara ulaştırırsınız. O gecede biz inşallah Fatih'te sohbet yaparız. Bizim mescitte yalnız kadınlara yer yok.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 Evlenecek gençler evlenmeden bu akit nasıl bağlanır, bu düğüm nasıl çözülür, hangi laf nikahı bozar, bunlara dikkat etmek lazım. Ondan sonra itikad, tabi itikad, ehl-i sünnet itikadı. Size küçük bir kitap getirdim, ben onu yazmışım 90 sayfa kadar, ehl-i sünnet itikadı. Bir müslüman ona inanması farz, hepinizin yani, avam sıradan bir insan, ben hoca değilim dese de onlara inanması farz, ondan aşağı iman kurtarmaz. Orada bazı misallerde vermişiz. Hangi şeyler insanı kafir eder? Öyle bir laf çıkıyor ki adamın ağzından kafir oluyor. Kafir olduğu zaman otomatikman nikahı ne oluyor? Nikahı gidiyor. Ondan sonra adam yine kelime-i şehadet getirip İslam'a girebilir mi? Girebilir. Ama girse de nikah geri gelir mi? Gelmez. Dolayısıyla o bina yıkılmıştır. Bunun fetvası nedir, çaresi nedir? Evvela gavur olmamaya bakacağım. Allah muhafaza etsin. Hoca beni benim gavurlukla ne alakam var? Ya kardeşim gavurlukla ne alakam var diyorsun ama ondan sonra kalkıyorsun diyorsun ki kahpe felek diyorsun bilmem gözü kör olsun. Kahpe felek dediğin zaman feleğe söven Allah'a sövmüş oluyor. Meleğe söven Allah'a sövmüş oluyor. Sen şimdi kafan bozuluyor kadere sövüyorsun. Kader Allah'ın yazısıdır. Direktman Allah'ın sıfatına sövüyorsun. Feleğe söven diyor bana sövmüştür diyor. Felek'e niye sövüyor diyor, sevgilimi elimden aldı diyor. Lan sevgilinin elinden felek almadı, melek almadı, Allah aldı, sen Allah'a seviyorsun. Dolayısıyla bugünkü dinlenen şarkıların, türkülerin birçoğunda elfazı küfür vardır. Bu dinlenen şarkı, türkülerin, melodilerin birçoğunda Ben senin kulun değil miyim diyor Allah'a. Ben senin kulun değil miyim diyor, sen nasıl Allah'sın diyor, tövbe yarabbim. Sen bana nasıl böyle yaptın diyor. Bir tanrıya taptım diyor, bir de sana taptım diyor karıya. Öyle şarkılar var ki milleti ayak üstü gavur ediyor. He ben diyorum ben bir şey anlatamıyorum. Ondan sonra adamın itikadı gittiği anda nikahı da gidiyor. Öyle konuşmalar yapılıyor adam şakşak şak ediyor. Bak geçen gün adam oradan mizah açık oturuma çıkmış. Bir me meydana. Televizyonda çıkmış mizahtan bahsediyor. Diyor ki benim dergide işime son verdiler. Niye son verdiler diyor, ben diyor biraz sivri dilliyim diyor, beni beğenmediler. Dediler ki yazılarına son verdik. Nereden geldi bu haber? Dediler ki diyor, yukarıdan emir var. Yani dergi ile alakalı. Yukarıdan emir geldi, senin işine son. Herif diyor ki, ben yukarıdakine inanmıyorum, ben ateistim diyor kardeşim, ne yukarısı diyor. Halbuki ona derginin yukarısından, müdürden demek istiyorlar. O işi şakaya veriyor, mizah dergisi yazarı ya. Şakayla ben yukarıdakine inanmıyorum diyor. Samimi söylüyorum bu lafı dediği anda orada binlerce genç vardı hepsi alkış yaptı. Ne alkış yaptı? Onun mizahına şakasına alkış yaptı. Yani onlar demişler yukarıdan emir var o da diyormuş ben yukarıdakine inanmıyorum. Şaka yapmış yani. Bu şakaya alkış tutuyor. Bu şakaya alkış tutulur mu? Ben yukarıdakine inanmıyorum gibi bir şaka olur mu? Bu şaka alkışlanır mı? Ama bugün milletimizin şuuru bu seviyededir ki... ...binlerce kişi bir programa katılsa... ...bir küfür sözünü bile alkışlayabiliyor. Bunlar insanın imanını zedeler. İman gittiği noktada nikah... ...gider ondan sonra kırk yıllıkları karısıyla da adam zina eder. Lütfen... Bunların hepsini ben size duyuruyorum. Bu vasıtayla tabi dünya her yerine bu sohbetler ulaşıyor. Gidiyor. Herkese duyuruyoruz. Herkes nikahına sahip olsun. Diline sahip olsun. imanına sahip olsun. Ahir zamandayız. Sabaha Müslüman çıkacak, akşama evine gavur dönecek diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye diyor? İşte bak bir programdan adam gidiyor. Fitneler ortalığı kaplamıştır. Evvela el-üstet itikadı. O, onu muhafaza edeceksin. el küfür hangi laf dilden çıkarır? Fikirden de, laftan da uzak duracaksın. Ondan sonra ağzından bir şart çıktı. Ananın evine gidersen, boşsun dedin. Kadın da gitti anasının evine, ne olur bu? Boş olur ama üç dalak demediğin için kaç dalakla boş olur? Bir dalakla boş olur, iki bağın kalır. Sakın bir daha böyle ananın evine, kardeşinin evine gibi laflar etme. İlla bir şey çıkar gider, bak nikahın gider. Öyle şartlar koşma. Hadi bir defa yaptın iki talağın kal. Ama üçten dokuza dediğin anda da kadın da giderse anasının evine ne olur? Üç bağ gider. Sonra bu kadın senin evine geldi mi senin neyin olur? Yedi kat yabancıyla zina etmiş gibi olur. Ondan sonra hocaya geliyor. Hoca efendi ne var? Ben karıya üçten dokuza şart ettim. Şimdi bu işin düzelme payı var mı? Hoca ne yapacak? Hoca diyor ki senin bu üçten dokuza lafın bizi elimizi kolumuzu bağladı, üç, üç bağı birden çözdü. Aranızda bir irtibat kalmadı. E hoca efendi sen bu işi biraz diyor, iyice düşün diyor, benim beşte çocuğum var. Ulan hoca da diyor ona ki ben nasıl düşüneyim, sen düşünecektin bunu diyor, senin beş çocuğuna göre kitap mı yazacağım şimdi? Yapmayalım, şart laflarından, boşama laflarından lütfen uzak duralım. Allah'ın en kızdığı helal boşamaktır. Bu kadınlar bize emanettir. Bunlar bizi de emanet duruyorlar. Yani böyle ikide bir şartlar, talaklar, zavallıdırlar, yazıktırlar. Öyle kadın var içini bu adamın elinde kalmış. Kadın geliyor diyor bu adam beni boşadı. E diyoruz bu zinadır sen bundan ayrılmanın. Adam diyor beni bırakmıyor vuracak. Al başına belayı. Ne yapacak bu kadın şimdi? Böyle cahil bir adamın eline düşmüş. Hem boşamış hem tutuyor salmıyor. Durum vahim. Cahillik çok fena boyutlarda. Onun için... İnşallah sizler İslam'ı bilerek yaşayın. Evlenmeden evlenmenin hükümlerini öğrenin. Kurban kesmeden kurbanın hükümlerini öğrenin. Hacca giden gitmeden öğrensin. Zekata malik olan nisabı hesabı öğrensin. Yani İslam bir ilim dinidir. Anadan atadan gelenek görenekle Müslüman olunmaz. Allah'a da öyle inanılmaz. Ben Allah'a inanıyorum ama Allah gökte midir yerde midir diyor. Göktedir diyor. Tövbe ya Rabbi ya. E i̇şte böyle Allah'a da inanılmaz. Çünkü sıfatını soruyorum... ...susuyorsun kalıyorsun... Hee... Sıfatını soruyorum... ...susuyorsun kalıyorsun... Onun için... ...evvela itikad... ...ehli sünnet vel cemaat itikadını... tasih edelim... ...bir gözden geçirelim... ...Allah'a şahit tutalım... ...ya Rabbi ben buna göre iman ettim... ...inşallah... ...ehli sünnet ile ilgili bir eser size... ...dışarıda arz ediliyor... ...kısa... ...birkaç gün içinde okuyabilirsiniz... Mutlaka okuyun, ona göre bir imanınızı gözden geçirin, o imana göre bir tahsih, sağlama yapın, sağlama. Senede bir iki de okuyun, ben bu iman üzereyim ya Rabbi, sen şahit ol. Ehli Sünnet itikadı küçük bir kitap, bu sizin faydanıza arz ediliyor inşallah. Tabi imandan sonra namaz, namazla ilgili bir sohbet yaptık, epey evvel biraz. O sohbet çok faydalı oldu, görüntülü cd'si de var, kaset cd'si de var, cemaatlar geldiler dediler... Hocam benim hani bizim hanım namaz kılıyordu ama ara sıra kaçırıyordu. Bu sohbeti bir dinledi şimdi o beni kaldırıyor sabah namazına diyor. Herkesin mutlaka bu sohbeti dinlemesi lazım. Bizim Eczacı Mustafa abi var orada Atik Ali Eczacı. O kardeşimiz dedi kesinlikle bunu her gittiğin yere götür. Ben getirmiyordum çoğu yere. Dedi sen bunu mutlaka her gittiğin yere götür. Ben kendi evimde denedim benim hanımım bu şekilde. Çok güzel namaza devam ediyor. E siz de insanlara duyurun diye. Demin de burada bir kardeşimiz söyledi. Bir yakınıma dinlettim. Hemen namaza başladı. Adam hiç anlı secdeye gelmemiş. Bu sohbeti bir dinliyor. Ertesi gün namaza başladı. Ya sen hiç yapacaksın namaz. Namaz kılmak lazımmış dedi. Hoca öyle diyor. Ben anladım dedi. Meseleyi kılmaktan olmuyormuş diyor. Hakikaten namaz kılmayanın imanının net derece tehlikede olduğu. Namaz kılmayanın son nefesinin durumu. Namazsızlık. Bu da bir hem VCD'si var. Hem kaset halinde. Size arz ediliyor. İnşallah ondan da istifade edin. Bak ben Senelerde bir kere geldim. İnşallah bundan sonra gelebiliriz. Ama ne kadar gelsek de... Ölüm bizden evvel gelebilir. Bana da size de... Biz bir an evvel... Dinleyelim... Okuyalım... Amel edelim... Azığımızı ahirete... Hazır edelim. İnşallahurrahman. İslam'da namaz. Bunu tavsiye ediyoruz. İtikat tavsiye ediyoruz. Noel'le ilgili tehlikeyi... Anlattığımız sohbeti... Herkese dağıtmanızı tavsiye ediyoruz. Allah'ı şahit tutarak. Ya Rabbi... Ben bu günaha engel olamam, evimde engel olurum, nefsimde engel olurum ama millete engel olamıyorum. Ama dilimle de vaz edemiyorum, bu sohbeti dağıtıyorum. Bunu dinleyen insanlara bir sebep olması niyetiyle niyet ediyorum derseniz, Allah da şahit olur ki siz bu günahlara razı değilsiniz inşallah. Allah da sizin cehenneme düşmenize razı olmaz inşallah. Ama bu sohbeti dağıtın. Ya Rabbi ben ne lazımcı değilim. Elimden dilimden geldiği halde engelli gibi durmuyorum. Ben bunu yayıyorum, dağıtıyorum, insanlara ulaştırıyorum. Bu Noel'le ilgili sohbeti böylece ulaştırırsınız. inşallah. Evet. Bir de, efendim kardeşlerim, bir e, levha basılmış idi. Bundan da size haberdar ediyorum. O da neyle alakalıdır? Cinlerden korunmayla alakalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe-i kiramdan birisinin evinde efendim cinler musallat oldu. Gece onu uykusuz ettiler, huzursuz ettiler, sıkıntı çıkarttılar. Sabaha Resulullah'a geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulullah, Ebu Ducane Hazretleri, sahabenin adı Ebu Ducane. Dedi beni çok rahatsız ettiler. Resulullah buyurdu ki, senin gibi bu mübarek adam rahatsız edilir mi? Herkesin evinde cinler vardır. Bu sabittir. Herkesin evinin üstünde damında bir cinlerden bir grup yaşar. Onların yemek artıklarıyla yerler, içerler, geçinirler. Herkesin evinde bu vardır. Yani kimse bizim evde yok falan diyemez. Çünkü onu püskürtmek için böyle fıs fıs mıs fıs yok. Ancak, sana bunlar kötü davranmış, sana eziyet etmişler dedi. Resulullah üzüldü. Dedi ya Resulullah bana çok eziyet ettiler. Ey Ali gel dedi, çağırdı, kalemi kağıdı getir, benden bir mektup. Min Muhammed'e Resulullah diye başlıyor, Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem, eve uğrayan cin, peri, ruhani, kim varsa hepsine mektup. Bu mektupta Arapça yazıyor, diyor ki, ne niyetle geldiysen, efendim bizi bırak, Allah'a ortak koşan kafirlerin kapısını çal, biz Allah'a inanan, Resulullah'a inanan Müslümanlarız. Bize eziyet verme, sıkıntı verme, çoluğumuza, çocuğumuza, evimize, ocağımıza bir bunalım getirme. Diye mektupta ifade ediyor. Eğer vazgeçmezsen Allah bize yetecek, Allah senin şerine kâfi gelecek. Resulullah'ın tehdidi mektubu, bu yazılıyor. Hz. Ebu Dücane bu mektubu alıp gidiyor ve o gece yastığının altına koyuyor. Bunlar, yaktın bizi Ebu Dücane diye bas bas bağırıyor bir tanesi diyor ki ne olur diyor bu mektubu çek biz bir daha gelmeyeceğiz ama şimdi bağlandık kaldık çıkmakla çıkamıyoruz diyor yaksın bizi diyor Ebu Düzcani Hazretleri de sahibine sormadan mektubu çekemem diyor ertesi sabah namazında gidiyor Resulullah s.a.v. buyuruyor şimdi mektubu çekebilirsin ama kıyamete kadar o acıyı tadacaklar buyuruyor bir müslümana eziyet eden şeytan ve cin bu mektupla Allah'ın izniyle bertaraf olur şerri def olur evden ocaktan Çoluğu çocuğu korkutan, ürketen, uykuda korkutan, hotlatan, zıplatan Allah'ın izniyle, müsaadesiyle cinlerin, şeytanların böyle etkileri var. Allah'a sığınıyoruz. Onun için bu mektup yazılmış Arapçası, Türkçesi. Altında kaynağı var. Beyhekîş ve Abul İman. Altında kaynağı da var. Kurafe bir şey anlatmıyorum size. Bu mektup Muhammed Mustafa'nın mektubu sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle evlerinizde, ocaklarınızda Küçük küçük olanları da var, böyle kesilecek yerleri var, kesersiniz. Her odanın kapısının üstüne asarsınız. Eğer uykuda bir sıkıntılar oluyorsa yastığın içine koyarsınız, yastığın içine dikersiniz. Yalnız tuvalet, banyo gibi yerlerin iç tarafına değil, dış kapısının üstüne takarsınız. İnşallah Allah Rasulü'nün mektubu hepimizin evini muhafaza eder inşallah. Cinlerden, şeytanlardan uzak eder. Bu cinler, şeytanlar da hep Müslümanlara musallat oluyor. Namaz kılan, zikir yapan insanları çok rahatsız ediyorlar. Hakikaten devamlı şikayet geliyor bize. Bu Resulullah'ın buna sığınacağız inşallah. Bu da size arz ediliyor. Allah-u Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. Cemaatten Kemal Ahmet birinci vefat etmiş. Ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed'in abdu ve Hediye eyledik. Rabb'i misal eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Ali'le Alem Rabbil Alemin. Allahü selamü aleyhi ve selleyin Muhammedun aleyhi ve ali ve sahbi ecmaîn. Allahümme inna ene selukel cennet fe ma Ya Rabbi bu cemaat geldi senin ayetlerini, Habibin hadislerini dinlediler. Bunlar senden cennet istiyorlar bize nasip eyle yavrum. Buradan çıkmadan melekleri şahit tuttun. Melekleri etrafımızı çevreledin. Semaya kadar kuşattın. Sonra onlara soruyorsun benden ne istiyorlar diye.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 Ya Rabbi, o ateşe bizi düşürme ya Rabbi. O ateşe bizi yaklaştıracak inançlardan da sana sığınıyoruz. Hareketlerden de sana sığınıyoruz. İçkilerden, kumarlardan, faizlerden, zinalardan, bu Hristiyan menasimlerine katılmaktan, kutlamaktan, bütün günahlardan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Amin Allahümme inna nazalü bim'ir mâs'aleküm Nebiyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'nın bütün istediklerini senden istiyoruz bize nasip eyle ya Rabb. Yaûzü bike min şerri mâ saadeki Nebiyüke sallallahu aleyhi ve sellem. Habibini sana sığındıklarından hep sana sığınıyoruz bizim muhafaza ile. Ben tel müstahannu aleykel belâh ve lâ havle ve lâ kuvvete Bu cemaat buradan dağılmadan affeyle, ile, lütfeyle. Mağfiret eyle, merhamet eyle. Şifa vermedik bir hasta bırakma ya Rabb. vermedik bir dertli çıkartma ya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 Bu ahir zaman fitnelerinden, kıyamet, eşra, alametlerinden bizi muhafaza eyle. Amin. Amin. Kadınımızı erkeğimizi İslam dairesinde hıfz ile yarım. Kur'an sünnet merkezinde cem eyle yarım. Askerimizi, polisimiz bizi korudukları gibi muhafaza eyle yarım. Askere gönderdik yavrularımı sana emanetsen eşkıya teröristlerden emin eyle. Rabbi iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle. İslam vatanlarını da muhafaza eyle. Afganistan'ı, Irak'ı da işgalden kurtar yarım, Filistin'i de işgalden kurtar Yarabbi. Çeksenistan'ı da Doğu Türkistan'da kurtar yarım. Dünyanın neresinde zulme uğramış, hapis düşmüş, esir düşmüş müslümanlar varsa helâs eyle Yarabbi. Kurtar onları da hürriyetlerine malik eyle Yarabbi. Ya Rabbi alemin ve kayran gayren Bu akan kanı Türkiye'deki kanı da durdur Yarabbi. Bu vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle Yarabbi. Yahudi Hristiyanların oyunlarını boz Yarabbi.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 احسن الغايمه الى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علي واصحابي مشايخنا كافه الى الرفند بابا مش خاصه